Merhaba, İnceleyen Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Eda Çeçer. Ben Gökhan Aslan. Ee, geçtiğimiz programda akademi meselesi üzerine Profesör Aydın Uğur ile sohbet etmeye başlamış ve bitirememiştik. Bu programda da e, bu sohbetimize devam ediyoruz. Yine hocamızın üniversitedeki ofisindeyiz. E, Aydın Hocam programımıza yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine bir akşam, yine biz. Evet. Hocam, geçen hafta e, akademinin sektörle ilişkisinde kalmıştık tam da. E, bu akademilerde, son dönemlerde özellikle yaygın halde tanık olduğumuz Humanities bölümlerinin, beşeri bölümlerinin e, azaltılması, kapatılması meselesinin de onunla sektörle olan ilişkisine bağlayabilir miyiz? Evet ve hayır. Yani Humanities dediğimiz tam beşeri birimlerde değil. E, humanities lafı daha çok e, Ambrosakson diyoruz. Üniversitesi'nin kullandığı bir değil. yani Androsakson kültürü içindeki yani Kanada'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin kullandığı değil deyim. Ve e, kendi içine aldıkları da bazen değişebiliyor. Kabaca bunun içinde tarih bölümü var genellikle. Sosyoloji, antropoloji oluyor. E, arkeoloji oluyor. Ama tarihin zaten bir alt kolu diye daha düşünebilir. Edebiyat oluyor. E, psikoloji oluyor eğer müzik bilim halinde yapılıyorsa filan bazen müzik de olur. Ama mesela tuhaf bir şekilde e, ekonomi orada değil. Bizde fen edebiyat deniyor ona. E, ama fen bilimlerin mesela dışarıda fen denirken uygulamalı olmayan matematik. yani ma matematik. bilim değil matematik çok da fara. Fen koyarlar ama değil mi? Koyarlar. Matematik. koyarlar. koyarlar. Yani. Ama e, fizik, kimya, Yok. biyoloji esasen. Hı. O üçü. Yine. Ama tabi bu e, 100 yıl öncesinin sınıflandırması. Şimdi artık e, life sciences yani yaşam bilimleri diye bir şey çıktı. Bilişsel bilimler diye, kognitif science diye bir şey çıktı. Çıktı Allah, çıktı. E, ve bence de bu müthiş e, bilim manzarasını, bilim zeminini e, etkiledi, canlandırdı ve dönüşüme tabi tuttu. O bakımdan yani e, Adlandırmalar ülkeden ülkeye zamandan zamana değişiyor ama evet özellikle anglo sakson dünyasındaki Humanities diye adlandırılan ve deniz saydıklarımı içeren bölümler şu sıralarda özellikle Amerika'da tabi Türkiye'de de onun bir parçası olarak ama henüz Türkiye'de Amerika'daki kadar sistematik kapartma tehdidi yok. Onun da sebeplerine belki gireriz. Bu Humanities bilimleri sektörle nasıl bir alakası olacak? Edebiyatın sektörü kitap evlerindir. Yani. E, değildir tabii. E, yani humanities'in ismi üstünde onun sektörü herhalde içi, içerdiği o human denilen, yani insan evladının e, pişmesi, olgunlaşmasıyla ilgili bilimler diye bunlar bahsaydı. Bence bir dönemden bir döneme bunun öneminin azalması imkanı sıfır. Hakiki anlamda e, azalmasının sıfır. Çünkü önünde sonda siz o alanlarda bir mühendisin yaptığı işi hangi değerler üzerine kuracağı, hangi özlem, meşru özlemler doğrultusunda yapacağı, meşru özlemin ne olduğu, bunun geçmişi nasıl olduğu, diğer alanlarla ilişkisinin ne olduğu gibi bir zihni olgunlaşmasını yurttaşın, temin etmeyi gözeten bölümlerden bahsediyoruz. Eğer siz olgunlaşmış zihin sahibi yurttaştan vazgeçtiyseniz o zaman o bölümlerden de vazgeçebilirsiniz. E, o bakımdan düz bir sektör şeyi, bakışının e, bu beşeri bilimler veya işte edebi, fen edebiyat bölümleri veya e, humanities için kullanılabileceğini sanmıyorum. E, şu anda Amerika'da çok yoğun tartışılıyor. Aslında tuhaf bir şekilde, 1870'lere, geçen haftada konuşuyorduk, yani Humboldt Üniversitesi falan derken, o 1800'lerin işte ikinci yarısında, şu anda içinde yüzdüğümüz üniversite formunun ilk kullandığı dönemlere gidersek, orada esas gözde alanlar, tarih, dil, yani filoloji, ve ona bağlı işte felsefe, üçü. Çünkü o sırada Almanlar, ulus kurmakla meşguller. İşte Bismarck dönemi, yeni Alman Birliği kurulmuş. Dolayısıyla bir ortak kimlik kurgusuna ihtiyaçları var. Ve bu ortak kimlik kurgusunu en iyi sağlayabilecek alanlar buralar. Fizik değil, astronomi değil. Buralar. O yüzden bir anlamda asil bölümler onlar olarak başlamış iş. Sonra ihtiyaçlar doğrultusunda... Sosyoloji önemli olmuş. Amerika'da yani bir sürü göçmen, bunların hayata intibakı için ne halt etmeli? Çünkü ilk gelenler hakikaten yani hiç İngilizce filan bilmiyorlar. O Ford fabrikalarında çalışan ilk ekip İngilizce bilmiyor. Vazgeçti mi Amerikan yurttaşlı Amerika fikri falan filan? İngilizce bilmiyor. Dolayısıyla bu bambaşka evrenlerden gelip de bir toplum Ortak kaderine dahil edeceğiniz adamların e, biçimlendirilmesi lazım filan sosyoloji de o yüzden mesela şıkalıyor mesela çok önemli psikoloji yakalıyor yani. bir, psikoloji birazcık daha sonra gelecek ve sanıldığından daha e, önce başlamış olan da e, bu şey vardır e, herkes sanır ki bu MBA denilen yani e, işletme masterı. yeni keşif değil. Çok eski bir keşif. 1910'larda falan, 20'lerde başlamış olan bir keşif. O da küçük bir anekdot diye bir kenarda kalsın. Yani demek istediğim bilimlerin öyküleri, disiplinlerin, bölümlerin öyküleri sandığımızdan daha karmaşık olabiliyor. Şimdi niye peki o bir zamanlar en asil, en yüksek diye kabul edilen alanlara karşı bir ilgisizlik, hoyratlık var diye düşündüğünüz zaman arkasındaki o büyük toplumsal dalgaya bakmak lazım muhtemelen merkez ülkelerde, tırnak içinde o gelişmiş ülkelerde artık ulus yaratma e, gayreti pek de şart değil yaratılacağı kadar yaratıldı şimdi bütün bu adamların küreselleşmesi lazım e, o küreselleşmenin ihtiyaç duyduğu donanım onlara verilmeli hani tarihle e, bilmiyorum filolojiyle felsefeyle adamı sen bir bir yere götürmek istiyordum. e Şimdi ne olacak? Bana sorarsan, oraya da gene o bölümlerle götürürsün. Çünkü o küreselleşen adamın ötekinin nasıl farklı olabileceğini, yeryüzünün sadece senin önceliklerin, senin değerlerin, senin yeryüzüne bakışından ibaret adamlarla dolu olmadığının bilincini o bölümlerle ona öğretebilirsin. Dolayısıyla küresel bir yöneticinin e, muhtemelen çok işin ilerleyecek olan antropoloji bilgisi e, ne sen arkanı dönüyorsun. Veya e, e, bu adamları huysuzlaştırmamak için gittin. Hani niyetin de kötü ama yani, farenin kulağını üfleyerek ısıracaksın. O zaman tarihini bilmen lazım. Hani e, hınzırlık yapacaksan bile ihtiyacın var. Vazgeçtim güzellik yapacaksan. Eğer bir adım ötesindeysen o küreselleşmeyi insanlığın şimdiye kadar gerçekleştiremediği bazı şeyleri gerçekleştirebilecek bir adım olarak görmek istiyorsan gene o kozmopolit e, ruhu, vicdanı, yeni vicdanı o bölümlerden alacağın katkıyla kurman mümkün. O yüzden yani gene demin e, daha doğrusu geçen hafta konuştuğumuz gibi e, o, o kısa vadeli perspektifle bakan sektörlerin aklının basmadığı müthiş yararları olan bölümler bunlar. Ama hani dediğim gibi ulus yaratma sürecini geride bıraktık dolayısıyla. Onları için kullandığımız bu bölümleri bırakalım. Şimdi biz işletmeye, mühendisliğe bilmem neye bakalım fikrinin ben e, eblehlerin kendilerini ayaklarından vurması olarak görüyorum. Peki bu söylediğinizin e, tam tersini mi yapıyorlar yoksa destekliyorlar mı? Çok emin değilim ama yok, bir de, bu, de işin e, yok mevzuatı bizdeki, var. Türkiye'de. E, Türkiye'de akıllar oldu. karışık. E, Türkiye'de akıllar karışık. Yani e, hala tarihin Türkiye'de e, ulusun e, bitmeyen kuruluş macerası bakımından bir anlamı var. Öyle değil de böyle deditmek için. E, bilmem e, filoloji diye bile işte dil Türkçe dili ve edebiyatın hala bir biz ne güzel bir dil sahibiyiz hususunun altını çizebilmek için falan. Yunus Emre Heh. Türkçesini hala canlandıramadık mesela ee, <gülüyor> Allah sizi doğru yoldan ayırmasın gayretlerinizin devamını dilerim ee, ama yani Türkiye'de o yüzden henüz doğrudan bir beşeri bilimlerin kapatılması gibi bir nasıl diyeyim üstünde söz birliği edilen davranış yok ama Sektör dediğiniz ebeveynlerden, analardan, babalardan oluşuyor. Her ana, baba ve sektör mensubundan da e, demin söylediğim gibi uzun vadeli düşünmeyi beklemek lazım. Çocuğu bir an önce para kazansın, bir an önce e, eli ekmek tutsun peşinde. Öyle olunca bir de tarifi olsun. Hani Çıktığı zaman bir tarifi olsun. Öyle olunca e, yöke ihtiyaç olmadan e, hayatın, toplumun tercihleri e, bu Humanities'den uzaklaşıp çekilip işte tıbba, e, mühendisliklere falan doğru gidiyor. O yüzden bir şey var. Sallanma var. Bir de tabii bir başka bir şey var. Eğer bir meslek dalı bu da söyleyeceğim yere ayıp bir şey olacak. Bir meslek dalı veya bir bilim dalı da e, en en alfalar yoksa alfa erkekler oraya itibar etmiyorsa orasının toplum gözünde kıymeti harbiyesi düşük demektir. Ve beşeri bilimlere baktığınız zaman çok yüksek oranda kadın öğrenci, kadın hoca görürsünüz. Yani bunun içinde yökün bir müdahalesine gerek yok. Halkımız ince düşüncesiyle tırnak içinde böyle bir yere doğru götürüyor işi. Ama geniş halk kesimlerinin de böyle bilimsel bakış, uzun vadeli bakış falan sahibi olmasını talep etmekte haksızlık. Bu, bu, bu talebi elitler ayakta tutmalı. Yani varsayılır ki bir ülkenin elitleri, yönetici elitleri sıradan insandan daha uzun vadeli bakabiliyor. Bakabiliyorsa işte bunları demin söylediğim sebeplerle daraltmaz, hoyratça daralmaz mı? Sanırım bir de bildiğim kadarıyla şu an Gök'ün bir çalışması var. Özel üniversite diye adlandırılıyor. Hı, hı. Ya da e, üniversitelerin dışarıdan doğrudan fonlanabilmesi için. Aslında hı. demek oluyor ki bu da daha sektörle yakın ilişkiler kurmaya yönelikli bir çalışma yapılıyor. E, şimdi bu... 2-3 anlama birden geliyor. Türkiye'de biliyorsunuz özel üniversite yok. Evet. Yani Türkiye'de ya vakıf üniversitesi var ya e, kamu, e, devlet üniversitesi var. Özel üniversite gelsin diye de bakış var. Özel üniversitenin olduğu yerler oldukça az dünyada. E, bizim bildiğimiz e, bütün büyük üniversitelerin çoğu ya kamudur ya vakıf üniversitesidir. Yani adını şimdi saysam Amerika'dakilerin çoğu hep vakıf üniversitesi. Yani Princeton, Yale, Harvard, <gülüyor> Chicago bilmem ne bunlar vakıf <gülüyor> hepsi. Yani e, etsin, özel olup da e, isim yapmış çok az var şimdilik. Evet. E, ama tabii vakfın getirdiği bir takım e, e, operasyon, yani gündelik operasyonlar, mali operasyonlar, idari operasyonlarda ekol bağlanması durumu var. Özel sektörün bir parçası olarak çalıştığı zaman yatırımcı, kapitalist, kapital sahibi daha rahat çalışıyor. çalışır. E, bunun sektörle daha yakın durma gibi bir sonuç vereceğini sandım. Bu sadece yatırımcının elinin kolunun daha rahat hareket etmesini sağlar. Ee, kamu üniversitesinden ibaret bir e, üniversite tahayyülü mü doğrudur yoksa bu dediğim gibi hani vakıf ve özelde devreye girmeli mi? Bana sorarsanız e, orada benim çok keskin bir fikrim yok. Benim derdim... E, parayı verenden çok o parayı verenin sizden beklentisi. Ama atasözlerimizde var. Beli yandan. E, yani düdük ve para ilişkisi. Tabii final. Ama e, ben vakıf üniversitelerinin de Türkiye'de e, en az kamu üniversiteleri hatta bazı durumlarda onlardan çok daha fazla e, toplumun önüne açmada adım atabildiklerini gördüm. Yaşadım. Bedeli de ödendi, ödenir, bilmem ne filan. O yüzden e, yani çok katı e, bir ayrım yapamıyorum henüz aralarında. Ama özel üniversite formülünün e, şeyle vakit kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Araştırmayla vakit kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü masraflı bir şey, getirisi yok. Yani Boolean matematiği keşfeden m, e, adamı özel üniversite değil, sen git abi kamuda çalış. Yapacak, eminim. Çünkü o kısa vadeli bakıyor. Bilmiyor ki o bu ileride milyar trilyoner yapacak, onun mustaqbırı olduğunu. Bir biraz da e, dergilerden, akademik dergilerden bahsedersek. Türkiye üzerinde sorarsak, e, Türkiye'deki bilimsel yayınları ve akademik dergileri nasıl görüyorsunuz? Hu, aman ya. Yani. Nasıl mı? Ne, nerede mi? Görebiliyorum. <gülüyor> yani, Genel çarşı Göremiyorum. Göremiyorum, <gülüyor> göremiyorum. Çünkü iki sebeple göremiyorum. Bir, zaten görünme gibi bir dertleriyor. E, son yıllarda özellikle e, bunlar e, kendi genç üyelerinin e, derece alabilmeleri için yayın yapmaları lazım. Bu yayınlara e, zemin sağlayan e, baskı e, durumları sağlamak üzere üretildi. O yüzden çok da bir e, derinlikli şey taşımıyorlar. Dağıtımları çok kötü. E, artı e, ne yazık ki Türkiye'de özellikle sosyal bilimlerde de henüz e, belli bir e, eşiğe varılmadığı için e, bir sıçrayış da yok. İki sebeple eşik. E, mesela Chicago, Michigan Üniversitesi'nin Sosyoloji Bölümü de e, Tam zamanlı 35 öğretim üyesi var. Bizim bakın herhangi bir sosyoloji bölümümüzde kaçer tane var. Şimdi 35-40 kişinin olduğu bir yerde etkileşim, rekabet, böyle kendini alıp başka bir yere taşıma zarureti daha kendini yakıcı bir şekilde hissettiriyor. Burada öyle değil. İki dil biliyorsanız, birazcık da zekiyseniz, her okuduğunuzun nereden geldiğini belli etmeden kullanabiliyorsanız zaten emir boyu yatıp idare edebiliyorsunuz. Tabii bu kadar haksızlık da yapmak istemiyorum ama 80 tane Türkiye'nin bir camia ölçeğini tutturamamışlıktan herhangi bir bilim camiasının belli bir kritik eşiği aşması lazım ki iç tartışması, etkileşmesi ve yeni bir şey için harekete geçmesi lazım. Biraz o camia boyutunu tutturamamaktan biraz kompleksinden biraz kolaycılığından biraz bilinenliğinden dolayı özgün üretime geçmesi zaman aldı. Ama yeni kuşaklar e, şeye çok erişim kolaylaştığı için akademik kaynaklara erişim özellikle e, bu elektronik ortamda artık kendilerini e, dünyadaki meslektaşlarıyla aynı noktada işe yarar bulabiliyorlar. O da çok önemli bir şey. Yani bizim kuşaktan çok daha verimli, yaratıcı, özgün şeyler çıkartacaklarını bizden sonra gelenler ne bileyim ama yok dergiler yani bilimsel dergi falan yok bizde. Işte. Ne yazık. Peki geçen programda e, şey yaptığımız biraz e, üzerinden geçtiğimiz bir nokta var. Şu e, akademi ve teknoloji ilişkisi. E, özellikle bu e, dünyada şey yapmakta olan yayılmaya başlayan ve e, giderek hakim hale geleceğini öngörebildiğimiz belki e, olan online eğitim meselesi var. Hı bunun üzerinden kalkarak 50 yıl sonra bu binalı bir şekilde akademilerin, üniversitelerin olduğunu görüyor musunuz görüyorum, ya da görüyorum. nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüyorum. Yani şöyle bir şey. 50 sene sonra en e, uç ve en e, cazibeli yerler yüz yüze eğitimin devam ettirilebildiği sınırlı sayıda odacık e, adacıklar olacak online eğitim, yani elektronik ortamdan etkileşerek eğitim, aslında daha çok coğrafyanın el veremediği, zamanın yani zaman ve e, mekan kısıtının aşılması için düşünülmüş olan bir şey. Uzakta, çalışıyor, gece o zaman ve e, uzaktaki ne buradan o zamanını karşılamak için. Yoksa yüz yüze eğitimin zenginliği, geliştiriciliği, e, olgunlaştırıcılığını elektronik ortamla sağlamanın sıfır imkanı. Bir de artı o genç insanın rol model diye bir arayışı var. Evet. Üniversite ortamı sadece şey değil. Bir kaç bir tane ha, yani bilgi alışverişi değil. Söyle nehir kaç kilometre bilgisi değil. Bir e, e, karşılıklı usta çıraklık ilişkisinin de bir tür olduğu bir yer. E, ama başka bir şey de unutmamak lazım. Yüz yüze en iyi yüz yüze eğitimin bile eğer online bir boyutu olur, ben seninle yüz yüze eğitim ama senin Amerika'daki meslektaşın seni söyleyeceğim meslektaşının senin de bana anlatmak istediğin konularda son verdiği konferansı da ulaşabiliyorsa, işte o zaman zenginleşir Ama özünün yüz yüze olma en kıymetli eğitimin e, Ruberu, yüz yüze olacağı çok açık. Yani. İleride en pahalı, en gözde eğitim tarzı yüz yüze olan olacak. Azalarak devam edecek ama Az edecek. Olarak devam edecek, edecek Çünkü en yüksek elit çocukları oralarda olacak. Yani bundan daha çünkü geliştirici herhangi bir yöntem daha insanlık bulamadı. Peki son olarak galiba son sorumuz. Evet, maalesef. E, kültür incelemelerle Hı. bitirelim. Hı. Onun akademiye nasıl bir etkisi oldu sizce? Yani bu disiplinler arasılık nasıl bir nefes kattı? Akademi'ye? Yani. Ee, yani, kültürel incelemelerin bir e, kurumlaşarak üniversite bünyesinde bölüm haline dönüşmesinin öyküsü 30 seneyi zorluyor. E, kavga dövüş içinde oldu İngiltere'de başladı. Zaten e, ilk başladığı yerde şey e, açık öğretim yeri. Yani ana medya diyorlar ya, ana üniversitelerde olmadı. Onun periferisinden, çevresinden geldi. Bu e, ve e, aslında tam da e, iki şeyin e, buluştuğu bir noktada devreye girdi. İki şeyden kastım. Bir tanesi m, altta kalanların söz alma ihtiyacının yükseldiği bir dönemde e, bordro bilimlerinin yani aslında bir süre sonra anlamsız anlamsızlaşmış kürsülere bölünen bilimlerin sadece iki tane böyle alfa profesör var. Onların her birine bir Müdürlük verelim Esabıyla. hesabıyla parçalanmış olan, sonra da o ciddi alma o bölünme içinde kalan bilimlerin tıkanıklığının hissedildiği ve hayatın ancak bütünlüklü bir bakışla kavranabileceği zaten hissedilirdi ama öyle bir noktaya geldi ki o uzmanlıklar, o alt küçük bölümler, yani bir filden bahsedemez haldesiniz, kuyruk bilimi var. Kuyruk bilimci, tırnak bilimciyle konuşmuyor. Hortum bilimci, kulak deliği bilimcisiyle konuşmuyor. Dolayısıyla bir fili maalesef tanımlamak mümkün olmuyor. Fil de o arada ortada dağıtıyor. <gülüyor> Şimdi dolayısıyla bu, bu yani biraz kulak, biraz kıl, tüy falan bütün bunların hepsini bir arada düşünebilen tabii bir tane de uzmanlığın olacak yani bir seni iyi yetiştirmiş olan, bilimsel düşünceye yetiştirmiş olan bir dalın olacak. Eğer işler o noktaya geldiyse iyi bir tırnak bilimci olacaksın ki bilimsel bakışa ve şeye bir kere özümseyesin. Ha, o yetmedi. Bir de hortumdan da, kuyruktan da, derinden de anlayacağım. Ki file ulaşabilir. Ki fil fikrin kafanda olsun ve anlatabil. Ortada dağıtıyor çünkü fil. Yani küreselleşmeyi şimdi siz sadece psikoloji dalıyla anlayabilir misiniz? Ya da ya sadece ile? Oysa yani küreselleşme geldi, benim akşam yemeğimin ortasında yemek olarak duruyor. Ee, gittiğim televizyonda e, görüntü olarak duruyor. E, kız arkadaşımla kurduğum ilişkide davranış olarak duruyor. Şimdi ben bunu iktisatla mı anlayacağım sadece? Oysa bu küreselleşme beni aldı fil gibi bir o duvara ödüyor, bir duvara. Dolayısıyla bu, bu tür bir ihtiyacın da baş gösterdiği bir sırada ve e, sopa yemekte olanların da e, ulan kıl ve e, kuyruktan bahsederken fil bize iziyor. E, şekvasının da yükseldiği bir sırada ortaya çıktı. O yüzden çok yararlı oldu. Eleştirelliği bir daha hatırlattı o küçük bölümleri ayrılmış olan akademiye. Ama bana sorarsanız yavaş yavaş o da kurumsallaşıp o da bir alt dala doğru gitme tehlikesini e, taşıyor. Umarım çok çabuk o yola girmez. Peki en azından bu e, iyi niyetle ve iyi dilekle e, kapatmış olacağız programı. Aydın Hocam bir kez daha e, programımıza katıldığınız için bu nedenle çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğiniz için. E... Değerli hocamız Aydın Uğur ile akademi meselesi üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbetimizin ikinci ve son kısmının da böylece sonuna gelmiş oluyoruz. İnceden Kültür'den şimdilik bu kadar. Görüş öneri ve eleştirileriniz için Facebook sayfamızın yanı sıra e-posta adresimiz yoluyla da iletişim kurabilirsiniz bizlerle. İnceden Kültür gmail.com Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.